Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim Bakara suresinden ayetlerin malini vermeye bugün de, günkü dersimizde de devam edeceğiz. Kalmış olduğumuz ayet numarası 22. 2. ayet-i kerime Ellezî cealalekümül arza firâşen ves semâe O Allah ki yeryüzünü size bir Yatak edindi. Yatak edinmek demek, insanların konuşlanacağı, oturacağı, barınacağı, rızkını temin edebileceği, arazisini ekip biçeceği, suyundan içeceği, meyvesinden yiyeceği bir yatak. Allah size yeryüzünü bir Barınak olarak yarattı, bir yatak olarak yarattı ve yeryüzü üzerindeki tahılları, meyveleri, sebzeleri sizlere sele serpe, sermek suretiyle hibe etti, bağışladı ve bunlarla sizi rızıklandırdı. Ve sema biner semayı da üstünüze bir tavan yaptı. Bir koruma perdesi, bir kubbe yaptı. Sizi korusun diye. Sema'nın ve bu tabakaların atmosfer tabakalarının çok büyük faydaları var. Şimdi burada birkaçını zikredebiliriz. Sema, atmosfer tabakası ve atmosfer gibi daha birçok katmandan oluşan Yedi kat katmandan oluşan bir tabaka meteorların dünyaya zarar vermesini engelliyor. Çünkü meteorlar buraya girdiği zaman yanıyorlar. Yanmasalar bile çok küçük parçalar halinde düşüyorlar ve dünyadaki hayatı bu şekilde tehdit etmemiş oluyorlar. Yine aynı zamanda güneşin zararlı ışınlarını bu tabaka engelliyor. Aynı zamanda dünyaya çarpabilecek olan bir takım taşları, meteorları ve yıldızların da engellenmesi bu tabakayla sağlanıyor. Bu tabaka yine aynı zamanda yeryüzündeki suların Buharlaşıp kaybolmamasını sağlıyor. Yer yüzündeki sular buharlaştıktan sonra soğuk tabakaya çarpıyor, soğuk tabakadan damlacıklar halinde tekrar yere dönüyor. Bu şekilde daha birçok faydası var. Wa sema ve wa anzal mina sema Sema'dan size su indirdi, yağmur indirdi. Fa akraca bihi minethemarati rızık allekum rızık olarak birçok meyveden bu suyla birlikte yetiştirmiş oldu. Sizler için yaratmış oldu bir rızık olarak size bunları temin etti. Felatec alulillahi endaden ve endtüm ta'lemun siz yeri göğü yaratan Allah'ı bildiğiniz halde size yerde her türlü rızkı semada her türlü rızkı, bir takım rızıkları, nimetleri temin ettiğini bildiğiniz halde bu işleri başkaları da yapabilir diye veya yapıyor diye Allah'a iftira etmeyin. Allah'ın hakkına girmeyin. Gerçekleri örtmeyin. Bu yaratılışın arkasında yüce Allah olduğunu bilin. Yaratmayı yapan yüce Allah olduğunu bilin. Nimetleri verenin yüce Allah olduğunu bilin. Semayı yeri göğü, yağmuru yaratanın yüce Allah olduğunu bilin. Felanca kutup yağmurdan sorumluymuş diye iftira ediyorlar. Dünyayı dört tane kutup yönetiyor diye. Yani kutuptan kasıtları ermiş kullar gibi. Felanca kutup dünya, efendim dünyada olacak olaylarla ilgili zabıt tutar veya takdir eder. Felanca kutup yağmuru ayarlar. Felan fişmanca kutup efendim tahılları ayarlar, rızıkları ayarlar. Öbürü öleceği, dirileceği ayarlar. e, Allah'a kaldı. Allah ister rahat daha aşağı. Bunlar yapılmış şeyler yani. İnsanların uydurduğu şeyler yani. Böyle yapmayın diyor Allah Teala. Yaratıcı olarak beni bilin. Benim gibi hiç kimsenin yaratamayacağını iyice bilin. Her şeye kadir olan sadece sadece yüce Allah olduğunu bilin. Ve ona asla ortak koşmayın. Onun yaratmış olduğu masum, zavallı varlıkları ona ortak görmeyin. Onun fiillerine ortak görmeyin. Felanca da Allah gibi yaratır. Fişmanca da Allah gibi kaybı bilir. felanca da Allah gibi fayda verir. Fişmanca da Allah gibi zarar verir gibi bir takım yanlış inançlara asla düşmeyin. Bunların hepsi Allah'a ortak koşmaktır. Allah bunu asla kabul etmiyor. Nasıl kabul etsin allah Teala bunu? Yaratmış olduğu zayıf bir mahluku insanlar Allah ile denk görürse Allah bunu nasıl kabul etsin? Maalesef birçok insan böyle düşünüyor, böyle düşünüyor. Bu da çok yanlış. Haşa Allah'ın hakkına girmektir. Allah'ın şanını azaltmaktır. Allah'ın kudretini azaltmaktır. Neden? Çünkü madem ki Allah'ın yaratmış olduğu bir kul, Allah gibi iş yapacaksa, biz böyle görüyor isek, o zaman Allah'ın ilah olma iddiası nerede kaldı? Herkes diyebilir ki Allah yaratıyorsa, felancı da yaratır. Şimdi tarihte olmuştur. Firavun çıktı, dedi ki, ey Musa, ben senin iddia ettiğin Allah gibi ilah gibi, ben de öldürüyorum, ben de diriltiyorum, dedi. Ben de de ö, üç var sen, ne diyorsun? E nasıl yaparsın? Hemen getirdi. Bir tane mahkumu boynunu vurdu işte öldürdüm dedi. Getirdi diğer mahkumu. Kılıcını kaldırdı. Affettim dedi git. Bu da benim diriltmem dedi. Aa, i̇şte böyle. Böyle insanlar çıktı. Ve bu insanlara inanan milyonlarca insan çıktı. Allah'ı tanımayanlar. Allah bildiği halde saputanlar çok oldu. Asrımızda da var. Ne gerek var? Ne gerek var Allah'ı darıtmaya? Ya biz eşimizin yanına bir eş daha alsak diğeri kızıyor değil mi? Kıskanıyor. Niye sen ben varken diyor bana eş getirdin bana benzer benzer bir şey getirdin hanım getirdin ya. Bağırıp çağırıyor kızıyor babasının evine gidiyor tehdit ediyor değil mi? Bak orada ona eş hanımın yanına ona benzer bir eş getirdiğin zaman kıyamet kopuyor. Yani ya Allah Allah'a ortak koşulduğu zaman Allah kızmaz mı? Allah bu. Allah ki hiçbir eşi benzeri yok. Hiçbir eşi benzeri yok. Her şeyi yaratan, her şeye kadir olan, ilk olan, son olan her şeyin var edicisi, hareket ettiricisi, ilk yaratan, kollayan, rızıklandıran, kontrol eden, düzene koyan, koymuş olduğu eşsiz düzeni sürdüren Allah. Nasıl olur da bir beşeri efendim erdiydi de efendim Allah ona şöyle bir yetki verdiydi de sonra böyle olabilir de ya ne gerek var bu tür felsefelere girmeye kardeşim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevdiği kul Allah'ın insanlık alemine rahmet olarak gönderdiği kul onda en büyük özellik var denen ilahi hitaba muhatap olan kul Innama ana beşerum Ben ancak ve ancak sizin gibi bir basit kulum diyor Allah'ın Resulü. Ben diyor kaybı bilmem diyor Allah bilir diyor Haşa. Innama yuhailee. Sizden hiçbir farkım yok. Gücüm, kudretim, her şeyim sizler gibi. Nasıl yaratıldıysak öyle. Ancak bir farkım var. Allah beni seçti ve bana vahy Elçiyim. Bu farkım var, başka bir farkım yok diyor. Allah'ın resulü insanları iyice inandırdıktan sonra eğer insanları aldatmak isteseydi ne yapardı? Yalan uydururdu. Efendim Allah bana yetki verdi de ben sizin kalbinizden geçeni biliyorum da şu bak isterse yağmur yağdırabilirim de ben denizleri taştırabilirim de tufan kopturabilirim. Şunu yaparım bunu yaparım diye uydurabilirdi. Var mı peygamberimizin ağzından böyle bir şey? Asla yok. Ama şimdi bakıyorsun bir adam çıkıyor diyor ki yeryüzündeki tufanları gördünüz mü diyor. O benim kızmamdır. Falan yerde diyor felan deprem oldu ya diyor onu ben yaptım diyor ben diyor zaten diyor her gün Allah'la görüşüyorum diyor biri çıkıyor diyor ki falanca insanı gördünüz mü Allah'ın diyor ruhu ona girdi diyor o yeryüzündeki Allah'ın görünen şeklidir haşa böyle diyen sapıklar çıktı Tarih boyunca, tarih boyunca hulülcüler var, hulülcüler. Allah'ın ruhu insana hul diye. Özellikle bu batıl inançlar İran, Fars bölgesinde çok çıktı. Hindistan bölgesinde çok çıktı. Daha sonra diğer İslam ülkelerine oralardan geldi. Batıl inançlar, batıl hurafi inançlar. Şirki inançlar oralardan geldi. O yüzden bizim dinimizi, itikadımızı korumamız için Allah'a ortak koşmamadan yaşamamız için Allah'ın hakkını bilip kulluk görevini onun razı olacağı şekilde yerine getirebilmemiz için Allah'ın hakkı nedir bilmemiz lazım. Kur'an'ı bilmemiz lazım. Peygamberimizin hadislerini, sahih sünnetini bilmemiz lazım ki bizi bazı uyanık çevreler, insanlar kandırmamış olsun. Maalesef bazı çevreler Allah'ın kullarını kendilerine kul etmek için uğraşıyorlar. Allah'ın kullarını kimse kendisine kul görmesin, kimse kendisinin seçilmiş bir insan olduğunu düşünmesin, kimse kendisinin Allah tarafından harikulade olaylar, yetkiler, sıfatlar, özelliklerle süslendiğini, muttasıf olduğunu düşünmesin. Eğer böyle düşünenler varsa nefisleri onlara oyun oynamıştır. Şeytan onlara oyun oynamıştır. O yüzden bu tür sıkıntılar, batıl, hurafi inançlar gündeme gelmiştir. Evet, yeri sizin için yaratan, göğü sizin için yaratan ve her ikisinde sizler için eşsiz nimetler yaratan Yüce Allah'ı bilip durduğunuz halde O'na ortak koşmayın, O'nu bilin, O'nu tanıyın, Yaratıcı da O'dur. Rızıklandırıcı da odur. Eşsiz yaratan odur. Eşsiz güce, kudrete sahip olan odur bunu bileceksin. Asla ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak. Hiçbir şeyi ona benzetmeyeceğiz. Ve entum ta'lemun. Bilip durduğunuz halde böyle bir hataya düşmeyin. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u shuhadakum min dunillahi in kuntum sadikin. Eğer kur, kulumuza, yani Allah'ın Resulü, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirmiş olduğumuz Kur'an'dan en ufak bir şüpheniz varsa, öyleyse hodri meydan, Kur'an'daki bir sure gibi bir sure indirin de görelim bakalım. Kur'an'daki bir sure gibi bir sure yazın, ortaya sürün, görelim bakalım. Allahu Teala Kur'an'ın muciz oluşuyla, insanları, insanlara meydan okumaktadır değerli kardeşlerim. İnşallah bunları tabii temas edeceğiz. Ee, biz derslerimizi yatsıdan önceye almış idik. Ancak e, cemaatimiz yatsıdan önce gelemedi. Son beş dakika ancak gelebildiler. E, bundan sonra çarşamba günü yatsıdan önce olarak ayarlamış olduğumuz dersleri öğleden önceye tekrar döndüreceğiz. Çünkü Öğleden önce daha fazla cemaatimiz gelebiliyor. Yastan önce maalesef gelemiyor. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. İki defadır yastan önce gerçekten cemaat, cemaatimiz olmadı. Öyleyse oradaki ilanı da değiştireceğiz. Allah sizden de bizden de her türlü hayrımızı kabul eylesin. Geceniz mübarek olsun. Taatınız makbul olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.